İstanbul'u fethederek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han 1432-1481 Fatih Sultan Mehmet Han, 7. Osmanlı Sultanı'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatına mazhar olmuştur. O, sultanlığının yanı sıra din ve fen ilimlerini de ikmal etmiş bir alim, aynı zamanda ince ruhlu bir şair ve derin bir gönle sahip, derviş ruhlu, hassas bir insandı. 1451 yılında Osmanlı tahtına oturdu. 1453 yılında İstanbul Fatihi oldu. 1481 yılında vefat etti. Cenaze namazı Şeyh Ebul Vefa Hazretleri tarafından kıldırıldı. İnşa ettirdiği Fatih Camii'nin kıble tarafındaki türbesine olundu. 30 yıllık saltanatı müddeti içerisinde İlay-ı kelimetullah yolundaki üstün gayretleriyle iki imparatorluk, dört krallık ve on bir prenslik ortadan kaldırmıştır. Babasından 880 bin kilometre kare olarak aldığı vatan topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkarmıştır. Daha küçük yaşlardan itibaren titiz bir eğitimden geçen Fatih, gönül eğitimini Akşemseddin Kuddise Sirru Hazretlerinin manevi terbiyesinde ikmal etmiştir. Bu terbiyenin başlayışı şöyle olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli, Sultan II. Murad'ı ziyarete gelmişti. Yanında talebesi ve manevi evladı Akşemseddin de vardı. Sultan Murat Han bu mübarek zatın feyzinden oğlu şehzade Mehmet'in istifade etmesini istedi. Her cengaver sultan gibi Murat Han da İstanbul'un fethini hayal ediyordu. Hacı Bayramı Veli Hazretlerine sordu. Acaba İstanbul'un fethi kime müessir olacak? Hacı Bayramı Veli Kısa bir eden sonra şu cevabı verdi. Fethi Mübîn'i görmek şu şehzadeyle Akşemseddin'e nasip olacak. Bu açık kerametle duygulanan Murad Han, oğlunu Akşemseddin'in terbiyesine vermek için Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden izin istedi. Bu vesileyle Akşemseddin, Şehzade Mehmed'in manevi terbiyesini üzerine alarak, onu fetih i manen hazırladı. Bu hazırlıkta diğer hocaların rolleri de son derece müessir olmuştur. Bir defasında hocası Molla Gürani, Şehzade Mehmed'in vakit gece yarısı olduğu halde odasının ışığını yanık olarak gördü. Merak etti, yanına girdi. Şehzadem niye uyumadın? Fatih henüz çocuktu. Çocuktu fakat büyüktü. Büyük düşüncelere, çok büyük hayallere sahipti. Hocam mütala ediyordum. Hangi dersi mütala ediyordum? Fatih cevap vermeyip sustu. Hocası çalıştığı dersi merak edip, onun masası üzerindeki yığınla evrakı karıştırdı. Hepsi, İstanbul'un müstakbel fetih projeleriydi. O, fethin nasıl gerçekleşebileceğini planlıyordu. Hocası sordu. Fatih, içinde gizlediği sırrı açıklamak zorunda kaldı. Hocasına dedi ki, Hocam, sır olarak kalması şartıyla nicedir uykusuz kalıp da yaptığım çalışmaların ne olduğunu söyleyebilirim. Hocasının mütebessim bir çehreyle başını salladığını görünce devam etti. Hocam bu iş nicedir içimi yakıp kavurmaktadır? Düşünüyorum ki ta kiramdan beri defalarca muhasara edilen ve mübarek ashabın kanlarıyla sulanmış bulunan şu Konstantiniye niçin fethedilemiyor? O beldeyi fethetmenin yolu nedir? İşte bu yüzden uykularım kaçıyor. Sabahlara kadar planlar yapıyorum. Bu kavruk ifadeleri dinleyen hocası, ...küçük Fatih'i son derece takdir etti. Ayrıca onun bu işi başarabilmesi için gerekli haslet, meziyet ve seviyeye... ...bir an evvel ulaşabilmesi yolunda da şu yön verici nasihatte bulundu. Evladım, bu büyük zafere nail olmanı canı gönülden arzu ederim. Lakin ben senin cahil bir sultan olmanı değil alim ehli kalp ve firaset sahibi bir hükümdar olmanı isterim. Zaten Konstantiniye şehrinin mutlaka fethedileceğini kaç asır evvelden ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Konstantiniye elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir buyurarak bildirmişlerdir. Bu itibarla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin methederek müjdelediği o büyük şanlı fetih mutlaka ki alim, adil, dirayetli ve daha birçok üstün meziyetlere sahip bir kumandan tarafından gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla senin maddi ve manevi her türlü eğitimini tekmil ettikten sonra o büyük fethe seferber olman ruhumun en büyük emelidir. Küçük Şehzade, hocasının gönlünden taşan bu samimi nasihatlerindeki nükteleri kavrayarak, yıllar yılı bunlardan manevi bir kuvvet aldı. Hedeflenen dirayet ve kemalata ulaşabilmek için gece gündüz gayret etti. Nitekim çok erken yaşlarda, Fethi Mübin ile zihnen son derece meşgul olup, adeta bu meselede fani olan Şehzade, İlim yolundaki gayretini de eksiltmeyerek kısa zamanda Arapça, Farsça, Latince, Sırpça ve Yunanca'yı öğrendi. eğitimini gördüğü zahiri ve batini ilimlerle hem kendi nefsi hayatını hem de devlet işlerini düzene koydu. Fen ve teknik bilgileriyle de savaşlarda kullanacağı harp aletlerini tekamül ettirdi. Projesi kendine ait olan ilk havan topunu döktürerek İstanbul'un fethinde kullandığı meşhurdur. Fatih Sultan Mehmet Han devrinin en büyük alimlerinden ders almış bir padişahtı. İlmi müzakerelere katılır ve bazen kendisi reyini bildirerek ilimdeki maharetini ishar ederdi. Akşemseddin Hazretlerinden aldığı yüksek manevi eğitimin yanında fıkıhta Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegân, Hızır Bey Çelebi, Kelamda Hocazade, Riyaziye'de, Ali Kuşçu'dan ders almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, vezirleriyle bütçe müzakeresi yapıyordu. Medreseler tahsisatına sultanın ayırdığı rakam, bir hayli kabarıktı. Maliye veziri bu rakama muttali olunca, hayretle derin bir sükuta büründü. Vezirin bu tavrını fark eden, Firaset ve basiret sahibi Fatih Sultan Mehmet Han sessizliği şu sualle bozdu. Paşa, bütçe meselesinde asıl konuşması gereken kimse maliye veziriyken acâp siz niçin konuşmaz oldunuz? Vezir halini belli etmek istemiyordu. İstifade ediyorum sultanım. Fatih işin peşini bırakmadı. Paşa, Galiba medreseler tahsisatı için koyduğum meblağı fazla gördünüz. Vezirin düşüncesine vakıf olduğunu hissettirince, Vezir mecburen konuştu. Evet sultanım, memleketin binbir derdi varken bunlardan biri olan ilim tahsiline gereğinden çok fazla tahsisat ayırmışsınız. Bunun üzerine hem vezirini küstürmemek, hem de meseleyi halletmek isteyen firasetli Sultan Fatih, sakin ve ikna edici bir üslupla şunları söyledi. Paşa, her meslek fire verir. Bilhassa ilim mesleğinin firesi daha çoktur. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zahiri ve batıni alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır. Peygamber vekili olabilmekse öyle kolayca elde edilebilecek bir makam değildir. İşte bu bakımdan, İlim mesleğinin firesi diğerlerine göre daha fazla olur. Diğer meslekleri şöyle düşünürüm. Kirli bir suya siyah kurşuni yahut kahverengi bir kumaşı batırırım. kurulduğunda da onu sarık diye sarabilirim çünkü rengi kir göstermez. Fakat bir beyaz sülbent öyle mi? Onu değil kirli bir suya batırmak, üzerine sinek bile konsa fark edilir ki ilim mesleği de böyledir. Bu kısa sükutun ardından sultan vezire sordu. Paşa, kendilerine imkan sağladığımız yüz talebeden kaçı yetişiyor? Aralarından üç beş tane adam çıkıyor mu? Maliye veziri bocaladı. Evet sultan, yetişiyor elbette. Ama bu kadarından ne çıkar ki? Sultan manidar bir şekilde tebessüm etti ve taşı gediğine koydu. Paşa, bilir misin ki bunca ahaliyi tenvir edip yetiştiren de, işte bu üç beş kişidir. Vezir başını önüne eğdi ve gerçeği itiraf ederek dedi ki, Evet sultanım, bu doğrudur. Meseleyi basiret ve firaseti sayesinde kolayca halleden Fatih'in gönlü, son derece sürurla doldu ve vezire döndü. Başa. Madem ki medreselerimizdeki her yüz talep eden 3-5 tane de olsa ahaliyi tenvir edecek ciddi insan yetişebiliyor, o halde onların hatrına fire sayabileceğimiz diğerlerini de bakıp gözetmeye razı olmalıyız. Görüldüğü gibi Fatih Sultan Mehmet Han, Devlet-i Aliye'nin en sağlam temel harcını ilm irfana verdiği ehemmiyetle atmaktaydı. Fatih, kendi ismiyle inşa ettirdiği cami'nin etrafına külliye suretinde medreseler yaptırmıştı ki, İstanbul Üniversitesi'nin menşe'i budur. Burada Fatih, kendisine de bir oda tahsisi talep edince, diğer talebeler gibi imtihana tabi kılınmıştır. Ve ancak imtihanı kazanınca bir talebe odasına kavuşabilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, Ashab-ı Kiram zamanından beri devam ede gelen ve İstanbul'un fethine hedef alan ulvi bir heyecan şeraresi halindeki hamlelerin sonuncusunun başkumandanlığını yapıyordu. Yaradılışındaki istidatlar, almış olduğu maddi ve kalbi eğitimle birleşerek onu Fethi Mübine çoktan hazırlamış bulunuyordu. Şuur altında bununla o kadar doluydu ki, çocukluğundan beri elinde kağıt kalem, daima fetih projeleriyle meşgul olmuştu. Wirt halinde sürekli şu sözleri tekrarlıyordu. Ya Bizans bizi alır veya biz Bizans'ı alırız. Ya Bizans bizi alır ya da biz Bizans'ı alırız. 21 yaşında padişah olduktan hemen sonra, Ulema ve Ümera'yı toplayıp İstanbul'un fethini istişare etti. Ancak toplantıya katılanların ekserisi bu işe razı olmadılar. Konstantiniyye'nin fethi ancak Mehdi'nin işidir. Gençlik heyecanlarına kapılıp asakiri İslamiye'yi maceralara sürüklememek iktiza eder. Bunu işiten Akşemseddin Hazretleri, ortaya çıkan neticeye hemen müdahale etti. ''Hayır, Sultanımız Mehmet Han Konstantiniye'yi fethedecektir. Karar fette müteallik olmalı, kavli ve fiili dualar buna tevcih edilmelidir. Allah, müttaki ve muhlis kullarını elbette mahcup etmez.'' Yüreği çocukluğundan beri İstanbul Fethi'nin hasretiyle yanan Sultan Mehmet Han da bundan ziyadesiyle memnun kaldı. Derhal fetih hazırlıklarının yapılmasını emretti. Fatih'in eşsiz dehasının eseri olarak gemiler karadan yürütülüyor, havan topları mevzilerine oturtuluyordu. Gönüller bir an evvel Bizans'a girip Ayasofya'da ezan okuyabilmenin heyecanı içindeydiler. Askerler arasında coşkulu bir ümit dalgalanıyordu. Ne olursa olsun inşallah zafer bizimdir. Artık ya şehit olup cennete veya zaferle Bizans'a gireceğiz. Her biri üzerlerine lav gibi ateş akıtan... Bizans'ın surlarına tırmanmak için bugün şehitlik sırası benimdir diyerek şehadet vuslatının aşk ve heyecanını yaşıyordu. Bu Fethi Mübine, Orta Asya'dan Tayyi mekan ederek Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin de iştirak etmiş olduğunu torunu Hace Muhammed Kasım şöyle nakleder. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Perşembe günü öğleden sonra aniden atının hazırlanmasına emretti. Atına binip süratle Semerkant'tan dışarı çıktı. Talebelerine siz burada oturunuz buyurdu. Mevlana Şeyh adıyla maruf bir talebesi kendisini bir müddet takip etti. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin atının üzerinde bir sağa bir sola meyninden sonra kaybolduğu haberini verdi. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir müddet sonra döndü. Talebeleri heyecanla bu ani yolculuğun hikmetini sordular. Efendim eğer edepsizlik etmezsek bu hal neyin nesidir? Bunca zamandır nerelerdeydiniz? Bu işin sırrını öğrenebilir miyiz? Türk Sultanı Mehmet Han benden istihane etti, yardım diledi. Ben de ona yardım etmeye gittim. Allah Teala'nın izniyle zafer kazanıldı. Hazreti Peygamber'in bir müjdesi daha gerçekleşti. Horasan'dan gelip İstanbul fethine iştirak eden Pir Ubeydullah Ahrar'ın oğlu Hace Abdülhadi şöyle anlatır. İstanbul'a gittiğimde Sultan 2. Bayezid, babam Ubeydullah Ahrar'ın şekil ve şemailini şu şekilde tarif etti. Babam Fatih anlattı. Fetih en şiddetli zamanında Rabbime iltica ederek zamanın kutbunun imdada yetişmesini istedim. Şu şu basıp da bir beyaz atın üzerinde karşıma geldi. Korkma. Zafer senindir buyurdu. O pire küffar askeri çok fazla dedim. O da bana cübbesini açarak içine bak dedi. Hayretle cübbesinin yeninin içinden sel gibi akan bir ordu gördüm. Bu ordu sana yardıma geldi dedi. Devam etti. Şimdi şu tepenin üzerinden üç defa köse tokmak vur. Ve bütün askere hücum emrini ver. Ben de aynen öyle yaptım. O pir de ordusuyla hücuma iştirak etti. Fethi Mübin gerçekleşti.